Kur'an ziyafeti. Hafız Mustafa Efe ile Kur'an ziyafeti başlıyor. Erzu min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli dinleyenlerimiz, bundan böyle gönül frekansımız Erkam Radyo'da Kur'an Ziyafeti programıyla huzurlarınızda olacağız inşallah. Bu programda gerek memleketimizin seçkin hafızlarının, gerekse de dünyanın meşhur karihlerinin tilavetinden Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i dinleyecek ve dinlediğimiz ayeti kerimelerin maallerini takdim edeceğiz. Bu ilk programımızda sizlere Kur'an tilavetinin öneminden ve Kur'an-ı Kerim dinlemenin adab ve inceliklerinden de bahsetmek isterim. Dünyayı sürekli Kur'an okuyan bir gezegen olarak tarif edersek herhalde mübalağa etmiş olmayız. İnişinden bu yana geçen 14 asır boyunca Yeryüzünde hiçbir zaman Kur'an sadaları eksik olmadı. Gece gündüz demeden, bir an ara vermeden, bu gezegen milyonlarca dille Kur'an okumaya devam etti. Halen de devam ediyor ve inşallah kıyamete kadar da devam edecek. Bu durum, gece gündüz demeden, bir an ara vermeden, bu gezegen milyonlarca dille Kur'an okurken, Kur'an-ı Kerim'in sürekli bir mucize olduğunu gösterdiği gibi, bu ümmetin daha öncekilere nasip olmayan bir ilahi lütfa mazhar olduğunu da göstermektedir. Evvelki ümmetler, alemlerin Rabbi tarafından kendilerine kitap gönderilme şerefini belki bir asır bile koruyamamış ve Allah'ın kitaplarını kendi elleriyle tahrif ederek tanınmayacak bir hale sokmuşken bu ümmet Kur'an-ı Kerim'i dünyadaki her şeyden değerli bilmiş, onu korumayı hayatın en yüksek gayesi addetmiş. Onun her harfinden bir mana hazinesi çıkaracak şekilde bütün yeteneklerini onu okumak, Kur'an'ı yaşamak gayesine yöneltmiştir. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın ilk şartı Kur'an'ı İlk muhatapları gibi okumak ve dinlemek. Yani yaşayarak anlamaya çalışmaktır. Bu da Allah'ın kelamına kesin bir teslimiyet ister. Nitekim ashab-ı kiram efendilerimiz, Ayetler birer birer indikçe, Kalplerinde en küçük bir endişeye yer vermeksizin, O hükümlere teslim oluyordu. İşte, Kur'an-ı Kerim'in sürekli okunmak üzere indirildiğini de unutmamak gerekir. Her gün beş defa Allah'ın huzuruna çıkmanın ve her huzura çıkışta Kur'an okumanın elbette bir manası vardır. Ancak sürekli okuyuş sayesinde Kur'an-ı Kerim hayatın her tarafına nüfuz eder, onun mana incelikleri insanın zihnine bir bir açılmaya başlar. Tabi Kur'an-ı Kerim okumak kadar okunduğu zaman Kur'an'ı dinlemek de ilahi bir emirdir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede Araf suresi 204. ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin buyurarak Kur'an'ı dinlemeyi işaret etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an okunması ve dinlenmesiyle ilgili birçok hadisi şerifler buyurmuşlar ve özellikle Kur'an dinlemenin üzerinde de durmuşlardır. hadis şeriflerde Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadırlar. Kim Allah'ın kitabından bir ayet dinlerse, ona kat kat sevap verilir. Kim de onu okursa, o kıyamet gününde o kimse için nur olur. i̇bn Abbas'tan rivayette, Kim Allah'ın kitabından bir ayet dinlerse, O ona nur olur. Kur'an okuyana bir sevap, Dinleyene de iki sevap vardır buyurulmuştur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh buyurmuştur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana hitaben, ''Ey Abdullah, bana Kur'an oku.'' buyurdu. Ben de ''Ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirildiği halde onu ben mi size okuyacağım?'' dedim. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam ''Şüphesiz ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim.'' buyurdu. Ben de kendisine Nisa suresini okumaya başladım her ümmetten birer şahit, onlara da seni şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur ayetine geldiğimde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana yeter dur buyurdu. O sırada gördüm ki Peygamberimiz Efendimizin gözlerinden yaşlar akıyordu. Değerli dostlar, okunan Kur'an-ı Kerimler insanlardan başka cinler ve melekler tarafından da dinlenir. Allahü Teala ayeti kerimelerinde Ey Resulüm! Hani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bir taife yöneltmiştik. Hazır olunca birbirlerine susun demişlerdi. Kur'an'ın okunması bitince her biri birer uyarıcı olarak kavimlerine dönmüşlerdi gerçekten biz hayranlık veren çok hoş Kur'an dinledik buyurarak Kur'an okunduğu zaman cinlerin dinlediğini bildirmiştir bir keresinde Üseyd bin Hudayr gece vakti Bakara suresini okuyordu atı da yanında bağlıydı Kur'an okurken birden at huysuzlaştı Üseyd sustu o susunca da at da sakinleşti Üseyd tekrar okumaya başlayınca at yine huysuzlaştı. Susunca at yine sakinleşti. Üseyd yine okumaya başlayınca at yine huysuzlaştı. Üseyd okumaktan vazgeçti. Çünkü Üseyd'in oğlu Yahya ata yakın bir yerde yatıyordu. Atın çocuğa zarar vermemesi için çocuğu geri çekti. Bu esnada başını çevirip gökyüzüne baktığında, beyaz bulut gölgesine benzer, beyaz bir sis içinde kandil gibi bir şeylerin parlamakta olduğunu gördü, sonunda göremez oldu. Sabah olunca durumu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattı. O da bunların melek olduğunu söyledi ve şöyle buyurdu. O melekler senin Kur'an okuyuş sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumaya devam etseydin, Sabaha kadar seni dinlerler ve sabah insanlar onları görürlerdi. Derli Kur'an dostları, Kur'an okumak Cenabı Allah'ın biz insanlara bahsettiği çok büyük bir lütuftur. Bunu meleklere bile vermemiş. Bu sebepledir ki melekler Kelamullahı dinlemeyi çok sever ve Kur'an meclislerine semadan inerler. Kur'an-ı Kerim'i tane tane, anlaşılır, usul ve kaidelerine uyarak sesli bir şekilde okumak gerekir ki, yalnız olmadığımız için o esnada bizi kimlerin dinlediğini elbette ki bilemeyiz. Meclislerde okunacaksa her meclise uygun ayetler seçip okunmalı, Kur'an hatmedildiğinde duası yapılmalı ki, Ashab-ı kiram efendilerimiz böyle yapmıştır ve okunan Kur'an ile amel edilmelidir. Kur'an rafta değil, lafta değil, Kur'an hayatta olmalıdır ki hayat versin. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden ve ashab-ı kiram efendilerimizin yaşayışından anlaşılacağı üzere değerli dostlar, Kur'an okumak. Kur'an'ı dinlemek dinimizin gereğidir. Kur'an-ı Kerim'i buyurulduğu üzere okumalı ve bu adab ile dinlemelidir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ı okuyan, gereği gibi anlayıp dinleyen ve okunan Kur'an ile amel eden kullarından eylesin. Çok kıymetli dostlar, şimdi Kur'an-ı Kerim ziyafetimize... Ziyafetlerin en güzeline başlıyoruz. Birlikteliğimiz Kur'an ziyafetiyle devam ediyor. Vakit Kur'an vakti diyoruz. Şöyle radyomuzun sesiyle birlikte gönüllerimizin kapısını da açarak bu ilahi kelama birlikte kulak verelim, gönül verelim. İnşallah kulaklarımızın paslarıyla birlikte gönüllerimizin paslarında silinmesine vesile olsun. K'af suresi 38 ila 45. ayet-i kerimeler okuyan Mustafa Giden. Euzü <gülüyor> billahi وَخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ير على ما يقولون وسبح بعبد رب بك قبل قوله الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيعة بالعق ذلك يوم الخروم وقل أوض عنهم سرا Nahnu <gülüyor> a أَن بما بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ فَذَكِّرْ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 Mezarlarından kalkış günüdür. Muhakkak ki hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir. Yerin yarılıp, kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir.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 Kur'an ile irşat etmektir. Sadakallahul Azim. Kehf suresi 27 ila 28. ayet-i kerimeler. Okuyan Hafız Bünyamin Topçuoğlu. Eûzu billâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sılma, öyle Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Sana vahyedilen Rabbinin kitabını oku. Onun sözlerini değiştirecek güç yoktur ve ondan başka sığınak bulman da mümkün değildir. Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için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 102 ila 109. ayet-i kerimeler. Okuyan Hafız İsmail Biçer. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. تو الله حقا تقاتي ولا تموتن الا وَأَنْتُمْ مُفْلِينُ وَكُنْتُمْ عَلَى حسرة مِنَ النَّارِ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 Hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idinizde, Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfuyla kardeş oldu vermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken. Oraya düşmekten de sizi o ok kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru yola eresiniz. Ey müminler! içinizden hayra çağıran, iyiliği yapıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır.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 Ve bütün işler sonunda ona raci olur. Bütün işleri o hükme bağlar. Sadakallahü'l-Azîm. Muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kalbin Sesi Erkam Radyo'da, Kur'an ziyafeti programında birlikteliğimiz burada nihayete erdi. Rabbim okunan ayeti kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin bizleri Kur'an'ın ilmiyle zinetlendirsin, Kur'an'ın sonsuz tefekkür ikliminden ve Hazreti Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o muhabbet gülşeninden bizlere de ihsanda bulunarak gönüllerimizi ihya eylesin ki Rabbimizin huzuruna Kur'an'ın şefaatiyle gidebilelim. Tekrar bir Kur'an ziyafeti programında buluşmak dileğiyle sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Erkam Radyo'da Hafız Mustafa Efe ile Kur'an ziyafeti programını dinlediniz.